Me'arit Suresi Necm 363 Bir isteyen, yükselme zamanları sahibi Allah'tan kendisini savacak kimsenin olmadığı, engellenemeyen, kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere özgü olacak azabı istedi. Haberci ayetlerde vahi, vahiy, miktarı elli bin yıl olan bir gün içinde ona yükselir. Yeryüzünden çekilir. O halde sen güzel bir sabır ile sabret. Şüphesiz biz olacak azabı çok yakın görürken onlar onu çok uzak görüyorlar. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olur. Ve bir sıcak, yakın dost bir sıcak yakın dosta sormaz. Birbirlerine gösterilmiş oldukları halde suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini pidye, yani kurtulmalık versin, sonra da kendini kurtarabilsin ister. Kesinlikle o suçlunun düşündüğü gibi değil. O, sırtını dönen ve yüz çevireni, toplayıp da kasada yağını çağıran, kavurup soyan, alevlenen bir ateştir. Necm 364 Şüphesiz insan, dayanıksız ve huysuz oluşturulmuştur. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu, kendisi varlıklı kılındığında da küçük bir yardımı bile engeller. Ancak salatçılar, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ilkeleştirmişler bunun dışındadır. Salatçılar ki salatlarını, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarını, toplumu aydınlatmayı sürdürenlerdir. Ve salatçılar, kendi mallarında isteyen ve istemekten utanan yoksullar için belli bir hak olan kimselerdir. Ve salatçılar ceza gününü tasdik ederler. Ve salatçılar Rablerinin azabından korkanlardır. Şüphesiz Rablerinin azabından güvende olunmaz. Ve salatçılar ırzlarını koruyanlardır. Ancak eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları hariçtir. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar. Artık ötesini isteyenler, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridir. Ve salatçılar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve salatçılar şahitliklerini yerine getirirler. Ve salatçılar salatları yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma ilkeleri üzerine korumacıdırlar. İşte bu salatçılar cennetlerde ağırlanırlar. Necm 365 Şimdi kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere ne oluyor da her yandan grup grup boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri bir nimet cennetine girdirileceğini mi umuyor? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Biz onları bildikleri şeyden oluşturduk. Artık hayır. Doğuların ve batıların Rabbine kasem ederim ki biz, onların yerine kendilerinden daha hayırlı olanları getirmeye kesinlikle güç yetirenleriz. Ve biz önüne geçilenler değiliz. Sen onları hemen bırak da, vaad edilen günlerine kavuşuncaya dek boşa uğraşsınlar ve oynaya dursunlar. O gün onlar kabirlerinden pırlıya pırlıya çıkarlar. Sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi. Gözleri horluktan aşağıya düşmüş ve kendileri aşağılığa bürünmüş bir halde. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür.